James Baldwin İdun ve Elmaları Ager'ın salonunda anlatılan öykü Seslendiren Akın Altan İdun, Bragin'in karısıdır. Çok güzel bir kadındır. Ama yüzünün güzelliği kalbin iyiliğinden üstün değildir. Her görevinde çok dikkatli davranır. Sözleri ve düşünceleri her zaman değerli ve akılcıdır. Uzun zaman önce cennete uzanan Asgard'da yaşayan iyi Asa halkı, İdun'un güvenilirliğine inanarak ona, başkalarına verilmeyecek bir hazineyi saklaması için teslim etti. Bu hazine, bir kutunun içindeki elmalardan ibaretti ve İdun, altın anahtarı hemen güvende olacağı kuşağında sakladı. Bu halkın böyle bir şeye neden hazine dediğini mi soracaksınız? Anlatayım. Yaşlılık Bilirsiniz ki kimseyi ayırmaz. Odin ve onun asa halkını bile. Hepsi büyür, yaşlanır. Hatta yaşlanmanın çaresi olmadığından çelimsiz, dişsiz, kör, sağır, topal hale gelir ve akılları eksilir. İdun'un o kadar dikkatle sakladığı elmalar, gençliğin paha biçilmez lütfuydu. Asalar yaşlandıklarını hissettiklerinde ona gidiyorlardı. O da onlara elma veriyordu. Bu elmadan tadanlar yine genç, güzel ve güçlü oluyorlardı. Ancak bir keresinde neredeyse elmalar kayboluyordu. Başka deyişle İdun, altın anahtarını neredeyse kaybediyordu. O anahtar kaybolsaydı kutuyu kimse açamazdı. O günlerde Odin, bulutların üzerindeki yüce evinden aşağıya inip gezmek istemişti. Dağlarda, ormanlarda, deniz kenarında, vahşi çöllerde. Sessizliğin yalnızlığında doğayla konuşmak kadar veya doğanın elementlerine özgü, sert, zorlu kargaşada bulunmak kadar onu mutlu eden bir şey yoktu. Bir keresinde, arkadaşları Altonir ve Loki'yi yanına alarak, buzlu uçurumlarda, donmuş denizin boş kıyılarında uzun zaman boyunca gezip dolaştı. Orada oyun yoktu, soğuk sularda balık bulunmuyordu. Yanlarında yiyecek getirmeyen üç arkadaş çok acıktı. Öğleden sonra geç bir vakitte, gezilerinin yedinci gününde, Dev Himer'a ait çayırlık alanlara ulaştılar, ve tepelerin arasındaki korunaklı kuytularda büyüyen kısa çimenleri yiyerek dolaşan bir sığır sürüsü gördüler. "Ah!" diye inledi Loki. "Bir hafta gezdikten sonra nihayet bol yiyeceğimiz olacak. Hadi öldürüp yiyelim." Loki, Heimr'ın ineklerinden en şişman olanına keskin bir taş fırlattı ve onu öldürdü. Üçü hemen etin en lezzetli yerlerini ayırdılar. Loki çalı çırpı ve kuru otlar topladı. Güzel bir ateş yaktılar. Honor, buzdan erittiği suyu bir kaba doldurdu. Odin, suyun içine et parçaları attı. Ama ateşi ne kadar yakarlarsa yaksınlar, su ısınmadı ve çiğ et pişmedi. Üç arkadaş, bütün gece boyunca, ateşin etrafında aç karınlarla beklediler. Kaynamayan suya her baktıklarında, Etin çiğ ve tatsız olduğunu görüyorlardı. Sabah oldu ama yine kahvaltı yoktu. Bütün gün boyunca Loki ateşi karıştırdı. Odin ve Honor umutla bekliyordu. Ama sabırları kalmamıştı. Güneş yine batınca ete yine baktılar ve etin pişmemiş olduğunu gördüler. Yemekleri önceki geceden farklı değildi. Çaresizlik içindeyken başlarının üzerinde bir gürültü duydular. Başlarını kaldırınca bir kavağın ölü dalında oturmakta olan dev bir gri kartal gördüler. Ha ha! diye aykırdı kuş. Siz aslında şirin adamlarsınız. Bir gece ve bir gün boyunca çiğ etten başka bir şey olmayan bir yemeğin önünde aç oturmak size yakışıyor. Bana payımı verirseniz Etin kalanının pişeceğini size garanti ederim. Böylece zengin bir yemeğiniz olur. Anlaştık, dedi Loki istekle. Gel ve payını al. Kartal daha fazla beklemedi. Yanan ateşin üstüne daldı ve sadece kartal payını almakla kalmadı. Libyanların aslan payı dediği kadarını almak için, etin bulunduğu kabı güçlü pençeleriyle kavradı ve dev kanatlarını çırparak, Yavaşça havaya süzüldü. Ganimetini beraberinde götürdü. Üç asa şaşkınlık içindeydi. Loki öfkelenmişti. Ucunda keskin bir kancası olan uzun bir ok kaptı ve kötü niyetli kuşa fırlattı. Kanca kartalın sırtına saplandı. Loki okun diğer ucunu bırakmadı. Koca kuş ağaç tepelerini, dağları aşarak Şaşkın Loki'yi kendisiyle birlikte taşıdı. Ama bu bir kartal değildi. Aç asaları alt eden bir kuş değildi. Bu, kartal tüylerine bürünmüş, dev, yaşlı kıştı. Yalnız ağaçların, karla taşlanmış dağların ve denizin üzerinden açtı. Zavallı Loki'yi ağaçların tepesinden, tırtıklı kayalardan aşırdı. Loki'nin vücudu çizik ve yaralarla doldu. Omuzları neredeyse bedeninden ayrılıyordu. Sonunda fırtına rüzgarlarının acı acı sesler çıkardığı bir buz dağının sırt tepesine kondu. Loki kendisini konuşacak kadar topladığında kurnaz deve kendisini tekrar arkadaşları Odin ve Honnor'un yanına taşıması için yalvardı. "Tek bir şartla seni geri götürürüm." dedi yaşlı kış. Bana idunu ve onun altın anahtarını getireceksin. Loki soru sormadı ama memnuniyetle yemin etti. Dev de onu yine deniz aşırı taşıyıp yaralanmış halde Odin ve Honor'ın hala ağır ağır yanan ateşin yanına bıraktı. O uğursuz yeri terk etmek için acele ettiler. Odin'in Asgard'daki huzurlu evine döndüler. Bu olaydan birkaç hafta sonra kötülüklerin prensi Loki, İdun'u görmek için Bragin'in evine gitti. Kimsenin ziyaretini beklemeyen İdun, ev işleriyle meşguldü. İyi yürekli İdun, dedi Loki. Yaşlanmaya başladığımı hissettiğim için elmalardan tatmaya geldim. İdun şaşırmıştı. Yaşlı görünmüyorsun, dedi İdun. Saçında en ufak bir beyaz yok, alnında da kırışık görünmüyor. Yanağındaki yara ve askı içinde taşıdığın kolun dışında, seni her zaman gördüğüm gibi genç görüyorum. Ayrıca son defa elmalardan tatmanın üstünden yalnızca bir yıl geçti. Bir yılda yaşlanmış olabilir misin? Tek bir kış, en azından beni çelimsiz ve aksak yapmaya yetti dedi Loki. Kuzeyden döndükten sonra yürümekle bile zorlanıyorum. Elmalarından bir daha tatmazsam, başka bir kış ölmeme sebep olabilir. İyi yürekli idun, Loki'nin gerçekten aksak olduğunu görerek kutuya gitti. Altın anahtarıyla kutuyu açtı ve tatması için değerli elmalardan birini ona verdi. Loki meyveyi aldı, ısırdı ve iyi yürekli kadına geri verdi. Kadın meyveyi tekrar yerine koydu. Kutuyu kapattı ve her zamanki dikkatiyle kilitledi. Elmaların eskisi kadar güzel değil, dedi Loki. Yüzünde kötücül bir ifade vardı. Neden kutuyu taze meyvelerle doldurmuyorsun? İdun çok şaşırmıştı. Elmaları her zaman tazeydi. Hatta o günlerde yetişen elmalardan daha tazeydi. Asa halkından hiç kimse daha önce şikayet etmemişti. Loki'ye de böyle söyledi. Pekala, dedi Loki. Bana inanmıyorsun. Yani bize ekşi, çürük meyvelerini vermeye devam etmeye niyetlisin. İstediğini yapmayı aklına koymuş olmasaydın, kutuyu Odin'in seveceği en güzel meyvelerle nasıl doldurabileceğini söylerdim. Ağaçların dallarından sarkan, Olgunlaşmış elmaları ötedeki ormanda gördüm. Ama kadınlar hep kendi yolunu seçer. Sen de öyle yapmalısın. Bize çürük elmaları vermene rağmen. Loki sözünü bitirir bitirmez, cevap almayı beklemeden sıçrıyarak kapıdan çıktı ve gözden kayboldu. İdun, Loki'nin söylediği sözleri uzun uzun ve endişe içinde düşündü. Düşündükçe daha kötü hissetti. Kocası akıllı Bragi evde olsaydı ne cevap verecekti? Kötü Loki'nin kurnazlığını anlardı. Ama doğanın korosunda şarkı söyleyip doğanın manzaralarını resimlemek için güneye uzun bir yolculuğa çıkmıştı. Bahara kadar onu göremeyecekti. Sonunda kutuyu açıp meyvelere baktı. Elmalar oldukça güzel, yuvarlak görünüyordu. Hiçbirinde ne bir kırışıklık Ne de bir kusur vardı. Renkleri her zamanki gibi altın, kırmızı renkteydi. Tıpkı bir yaz günü şapağındaki gökyüzü gibi. İdun yine de bu elmalarda bir şeylerin kötü olduğunu düşündü. Elmalardan birini aldı ve tadına baktı. Gerçekten ekşi olduğunu sanıp aceleyle hemen yerine koydu, kutuyu yine kilitledi. Kendi kendine... Ormanda bunlardan daha güzel elmaların yetiştiğini söylemişti, dedi. Herkes ona güvenilmeyeceğini bilir. Ama yarı yarıya doğru söylüyor olmalı. Ne olursa olsun, ormana gidip kendi gözlerimle görmeliyim. Böylece idun pelerinini ve başlığını giydi, koluna bir sepet takarak evden çıktı ve ormana giden yolda hızlı adımlarla yürümeye başladı. Düşündüğünden daha uzun bir yoldu. Ormanın girişine vardığında güneş batmak üzereydi. Ama etrafta elma ağacı yoktu. Boş dallarını dua eder gibi gökyüzüne uzatmış akasyalar ve böğürtlenler vardı. Ama ne meyve, ne bir çiçek, ne de hep yeşil kalan yapraklar vardı. Buz devleri oraya gelmişti. İdun eve dönmek için yürürken başının üzerinde ağaçların tepesinde vahşi bir çığlık duydu. O, başını kaldırmaya fırsat bulamadan, Yaşlı kışın kartal pençelerinin kendisini yakaladığını hissetti. Mücadele etti. Ama kurtulamadı. Ağaçların ve nehrin üzerine, Yukarı uçuyordu. Yaşlı kış, Onu soğuk kuzey topraklarındaki evine götürmek için kanat çırptı. Sabah olduğunda, Zavallı İdun kendisini devlerin neşeyle dolu ülkesindeki buzdan bir şatoda buldu. Yine de kıymetli kutunun evde güven içinde olduğunu ve altın anahtarın kemerinde durduğunu bildiği için mutluydu. Aradan zaman geçti ve korkarım İdun kendisini kurtarmasını beklediği kocası Bragi ve elmalarına ihtiyaç duymayan asa tarafından unutulmuştu. Günler geçtikten sonra iyi yürekli kadını bulmak umuduyla asalar İdun'un evine gelmeye başladı. Her gidişlerinde biraz daha yaşlanıyorlardı. Loki'nin onu görmeye gittiği günden beri kimse onu görmemişti. Başına ne geldiğini kimse bilemiyordu. Asaların hepsinin yüzü birer birer yaşlanmaya başladı. Derin izler yüzlerine kazınıyordu. Gözleri soluklaşıyor, Kulakları duymuyordu. Elleri titriyor, bacakları aksıyordu. Hepsi de yaşlı çağın kendilerine ölüm getireceğini düşünüyorlardı. Geçen uzun zamandan sonra Bragi ve Thor, Loki'yi sorguladılar. Loki de diğer asalar gibi yaşlanıp güçsüzleşeceğini hissedince, yaptığı kötülükten pişman oldu ve Idun'u yaşlı kışın pençelerine nasıl teslim ettiğini anlattı. Asalar çok kızgındı. Thor da Idu'nun sağ salim eve geri getirmezse Loki'yi çekiciyle ezeceğini söyledi. Böylece Loki, aşk kraliçesi Freya'nın şahin tüylerini alıp devlerin ülkesine uçtu. Yaşlı Kış'ın şatosuna vardığında iyi yürekli Idu'nun kulede hapsedildiğini, buzdan prangalarla bağlı olduğunu gördü. Dev Yaşlı Kış, Yaşlı Aymr'ın ineklerini gütmek için Soğuk buz dağlarıyla kaplı donmuş denize gitmişti. Loki hemen İdun'un prangalarını çözdü ve hapsolduğu yerden çıkardı. Sonra pençelerinin arasında tuttuğu sihirli bir kabuğun içine kapatıp, rüzgar hızıyla asaların evine, güney topraklarına uçtu. Ama evine geri dönen ve İdun'u orada bulamayan yaşlı kış, kartal tüylerini giyinip hemen peşlerine düştü. Endişe içinde gökyüzünü seyreden Bragi ve Thor, pençelerinin arasındaki kabukla birlikte eve doğru acele içinde uçan, Freya'nın şahin tüylerine bürünmüş Loki'yi gördüler. Arkalarında büyük bir güç ve hızla onları takip eden kartal tüylü yaşlı kış vardı. Bragi ve Thor hemen kuru yaprakları ve ince dal parçalarını topladılar Şatonun duvarında en yüksek yere yerleştirdiler. Loki, kıymetli yüküyle üstlerinden geçtikten sonra bu yığını tutuşturdular. Alevler göğe yükseldi. Şahin'in ardından hırsla gitmekte olan yaşlı kışın tüyleri alevlerle kaplandı. Kanatları alevlerin içinde kavrulan yaşlı kış zavallı bir halde yere düştü. Loki hızını azalttı. Ve Bragi'nin evine vardığında kabuğu yavaşça kapının önüne bıraktı. Yere indiğinde açılan kabuktan çıkan Idun, ışıl ışıl gülümsemesiyle kendisini bekleyen kocasını ve arkadaşlarını selamladı. Bragi'nin uzun süredir sessiz kalan arpı müziğiyle Idun'u karşılıyordu. Idun altın anahtarı çıkararak kutuyu açtı ve yaşlanan Asa halkına elmalardan dağıttı. Elmaları yiyen Asa halkı, yeniden gençliklerine kavuştu. Böylece mevsimler geçti. Bahar, gençliği ve neşeyi getirdi. Güçlerini tazeledi. Müzik, solunan hava ve tadılan su, hepsi yaşam ve ölüm arasında Asa halkının arasındaydı. Yeryüzünü terk eden kış, baharı çalmaya çalışırken, Yaz sıcağı ona ihanet ediyordu. Sonra doğanın müziği yatıştı. Bütün yaratıklar onun yokluğuyla kedere büründüler. Dünya beyaz, yaşlı çağla ölüyordu. Ama sonunda yaz sıcağı pişman oldu ve onu hapsolduğu yerden çıkardı. Yaşlı çağın onu bağladığı buzdan prangalar geri dönen güneşin ışıklarında eridi. Yeryüzü yine eskisi gibi gençti. Son